ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsân ilâ yevmiddîn ammâ Kardeşlerim geçen hafta Felsefetul Usul isimli kitabımızın mukaddime bölümü ilk iki mukaddimeden sonra kitabın aslından olan mukaddime bölümünü giriş kısmını okumuştuk tercümesini yapmıştık ve onun bir kısmını şerh etmiş, izah etmiştik. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama önce içinizden birinden bu kısmın tercümesini, yani ilm arşadak Allahu diye başlayan kısmın tercümesini tekrar dinleyelim. Mikrofon ver, şey, Veysel, kim okusun? Selim abi okusun. <gülüyor> İ'lem, bil ki litaatihi Allah seni taatine muvaffak kılsın. Ennel hanifiyyete millete İbrahim İbrahim'in milleti yani İbrahim'in dini olan haniflik En ta'budallaha vahdahu bir tek Allah'a tapmaktır. Muklisen lehud dini, yani ibadetleri ona hask olarak. Ve bizalik emar Allahu cemiyen nas? İşte Allah bütün insanlara bunu emretti. Ve halakuhum leha, onları da bunun için yarattı. Kemalat aala, nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır: Wa ma halaktu al jinn wal insa illa liyabudun cinleri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir maksat için yaratmadım. Ve ma'ana ya'budun, bana ibadet etsinler. Bunun manası, yuhidun <gülüyor> beni tevhid etsinler. Ve azamu Allahu bir tevhid, Allah, Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü tevhiddir. Ve ve o da ifradullahi bil ibadeti ibadetlerle Allah'ı birlemektir. Ve a'azamu ma neha anhu şirk. Allah'ın yasakladığı nehyetli şeylerin en büyüğü de şirktir. Ve huve ve o da da'vatu gayrihi ma'ahu. Onunla bir başkasına ibadet etmektir. Onunla beraber bir başkasına ibadet etmektir, dua etmektir. Ve delili gavluhu teala, bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruyorudur. Ve a'budullâhe velâ tuşrikû bihi şey'en. Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Başka kim yapacak? Kemal yap. İ'lem bil ki Erşedek Allah'u Allah seni kendisine itaatine irşad etsin. Ennel hanifiyete millete İbrahim İbrahim aleyhissalatu vesselamın milleti yani dini olan haniflik أن تعبد الله وحده Allah'a bir ve tek olarak ibadet etmektir. Muhlisen din. dini yani ibadetleri ona halis kılarak ve bizalika Allahu cemi'an nas İşte Allah bunu bütün insanlara emretti. Ve halakohum leha ve onları bunun için yarattı. Kema akale taala niteküm şöyle buyurdu. وَمَا خَلَقْتُوا لِجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلّٰى لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları başka bir maksat için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. وَمَعْنَا يَعْبُدُونِي Bana ibadet etsinlerin manası يُوَحْهِدُونِي Beni tevhid etsinler demektir. وَعَذَمُ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ التَّوْحِيدٍ Allah'ın emrettiği şeylerin en büyük tevhiddir ve huve ve oda ifradullahu bir ibadet ifradullahi bir ibade ibadetlerde Allah'ı birlemektir ve a'zemu mâneha anhu şirkü Allah'ın neyh ettiği, yasakladığı şeylerin en büyüyü ise şirktir ve huve ve oda da'vetu gayrihi ma'ahu onunla birlikte bir başkasını dua, ibadet etmektir ve delilü kavluhu ta'ala bunun delili yüce Allah'ın şu buyuruudur wa abdullah ve la tushriku şey an. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Evet. Kardeşlerim geçen hafta ve makna ya'buduni yuhhiduni Müellif rahimahullah'ın bu sözlerine kadar işlemiştik. Burayı da işlemiştik. Daha sonra müellif rahimehullah sözlerine şöyle devam ediyor ve diyor ki ve aazamu ma amara Allahu bihi Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü et tevhid tevhiddir. Yüce Allah'ın emirlerinin en büyüğü tevhiddir. Şeyh Rahimahullah'ın sözü delile ihtiyaç duyan bir şey değil. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle'nin kitabında sayısız ayette peygamberlerin kıssalarında ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın siiretinde, onların tevhidi öncelemesinde, tevhidi anlatmasında, Yüce Allah'ın bütün kitapları tevhid için indirmesinde tevhidin büyüklüğü için ya zaten yeteri kadar delil vardır. Hiç şüphesiz ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin emirlerinin içerisinde en büyüğü tevhiddir tevhidin büyüklüğüne delalet eden şeylerden birisi de diğer hiçbir şeyin Allah katında beraberinde tevhid olmadıkça kabul olmayacağıdır yani kişinin yaptığı hiçbir ibadet, hiçbir taat, Allah katında herhangi bir kıymeti yoktur değeri yoktur, kabul olunmayacaktır, beraberinde tevhid olmadıkça nitekim ne diyordu Şeyh Rahimahullah al qawaid ul arba isimli diyordu ki: "anna ibadete, la tosama ibadet, illa maat tevhid ibadet, ibadet olarak isimlendirilmez, beraberinde tevhid olmadıkça, beraberinde tevhid olmadıkça. Yani bir kimsenin yanında dini açıdan farzları, vacipleri, şartları, tas tamam yerine gelmiş bir namaz olabilir. Şartları, vacipleri, rükünleri, tas tamam yerine gelmiş bir hac olabilir. Tam erkanına göre, adabına göre verilmiş zekat olabilir, oruç olabilir. Ve bunları fıkhi açıdan bütün şartlarına, bütün rükünlerine, bütün vaciplerine riayet ederek kişi yapmış olabilir. Ama eğer bu kişinin yanında tevhid yoksa eğer bu kişi tevhid üzere değilse eğer bu kişi Allah'a tevhid ile ibadet eden Allah'ı ibadetlerinde tevhid eden bir kişi değilse bu kişinin yanında tevhid yok ise onun bu ibadet ve taatlarının tümü geçersizdir. Bu ibadet ve taatlarının tümü değersizdir. Allah katında herhangi bir kıymeti ve makbuliyeti yoktur. Tevhid İşin başıdır. Tevhid işin aslıdır. Tevhid amellerin en büyüğüdür. Tevhid Allah'ın emrettiği şeylerin en yücesidir. Kişi yüce Allah azza ve celle'ye tevhitten daha büyüğüyle yaklaşamaz. Günahları tevhitten daha fazla mağfiret eden hiçbir şey yoktur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den la ilahe illallahın yani tevhidin faziletine dair çok sayıda hadis-i şerif rivayet olunmuştur. La ilahe illallah'ın bütün günahlara kefaret olduğuna dair çok sayıda hadis, hadis rivayet olunmuştur. La ilahe illallah'ın işin başı olduğuna dair çok sayıda hadis rivayet olunmuştur. La ilahe illallah'ın davetin başı olduğuna dair çok sayıda hadis rivayet olunmuştur. Zikirlerin de en yücesi tevhid zikridir. Nitekim bir sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Zikirlerin en faziletlisi La ilahe illallah sözüdür Amellerin en yücesi de tevhiddir La ilahe illallah sözüyle Yüce Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmektir Tevhid akidesidir, tevhid amelidir Tevhidden daha yüce, daha büyük Tevhitten daha önemli Tevhitten daha değerli Allah Azze ve Celle katında hiçbir şey yoktur Bütün kitaplar aslen tevhid için gelmiştir ve bütün peygamberler tevhidi tefsir etmiş, tevhidi anlatmış, tevhide çağırmışlardır. Cennet ve cehennem tevhid için kurulmuş, cihad tevhid için teşriği buyurulmuş ve Allah Azza ve Celle kullarını, insanlığı, insanları ve cinleri tevhid için yaratmıştır. Nitekim Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bu tevhid ayetidir. Tevhid ibadettir çünkü. Tevhid, Yüce Allah'a ibadet etmek demektir. Nitekim Şeyh Rahimahullah sözlerine nasıl devam ediyor? Diyor ki ve huve <gülüyor> o da yani Allah'ın emrettiği şeylerin en büyüğü tevhiddir. Peki tevhid nedir? Ve huve o da İfradullahi bil ibadet, ibadetlerle Allah'ı birlemektir. Tevhidin tanımı, tevhidin tefsiri, tevhidin anlamı bu. Kardeşlerim bu risalemizde ilk defa müellif rahimahullahın sözleri arasında tevhid gelmesi geçiyor. Onun için, onu kapatalım ya. Onun için dersten sonra bağlama. Dersten sonra bağlanmasın kimse. Kim olursa olsun. Dersten önce bağlanabilir telefonla. Ama dersten sonra bağlanmasın. Rahatsız, onu kapat, tümden kapat aramasın. Çünkü ısrar edecek. Müellifimiz rahmetullahi aleyhin sözleri içerisinde ilk defa tevhid lafzı geçiyor. Buna binaen tevhid, tevhidin e, anlamı nedir? Zaten müellifimiz rahimahullah bunu tanımlamış ve çeşitleri nelerdir? Tevhid kaça ayrılır? Çeşitleri nelerdir? Buna kısaca temas edeceğiz. Tevhid yüce Allah azza ve celleyi ona has olan şeylerde birlemek demektir. Ya da tevhid yüce Allah azza ve celleyi Allah'ın hakkı olan şeylerde birlemek demektir. Ya da daha açılımıyla tevhid yüce Allah Subhanahu ve Taala'yı rububiyette, uluhiyette ve isim ve sıfatlarda birlemek demektir. Bir kişi Allah Azze ve Celle'yi bu üç hususta birleyince tevhid ehli olur. Bu tanımın altında aynı zamanda ne var? Tevhidin taksimi var. Tevhid, kardeşlerim, ulema nezdinde üçe taksim edilir. Birincisi, bunun sırasının da bu surette zikredilmesi, en Doğru Olandır Birincisi Ve ilk Sırada Olanı Rububiye Tevhididir Rububiye Tevhidi Yüce Allah Azze Ve Celle'yi Rablığında Birlemek Demektir Rab Olarak Allah Subhanahu Ve Taala'yı Birlemek Demektir Yani Malik Sahip Mutasarruf Olarak Yaratıcı, Yönetici İdare Edici Çekip Çevirici Terbiye edici olarak Allah subhanahu ve teala'yı birlemek. Birlemek ne anlama geliyor? Yani bir ve tek olarak Allah Azza ve celle'yi rububiyete layık ve ehil olarak görmek, itikad etmek. Halik sadece Allah'tır, Malik sadece Allah'tır, Rezzak sadece Allah'tır demek. İşte bu rububiyetevhidi. Allah subhanahu ve teala'yı yaratma hususunda, Yönetme hususunda idare hususunda Kainatı çekip çevirme hususunda Tevhid etmek demek Bu Bir kişi nasıl bunu gerçekleştirir Geceyi getiren Allah'tır Gündüzü getiren Allah'tır Rüzgarları estiren Allah'tır Bizi yaratan Allah'tır Kainatı yöneten Allah'tır Faydayı halk eden Zararı halk eden Fayda veren zararı yaratan, zarar veren bütün bu kainatı yöneten her şeyi ve her hali yönetip çekip çeviren idare eden Allah'tır dediği zaman Yüce Allah'ı rububiyetinde tevhid etmiş olur biz buna diyoruz rububiye tevhidi yani Yüce Allah Azze ve Celle'yi Rab olmasında birlemek Rab olması da Allah'ın halik olması malik olması Rezzak olması, mutasarrıf olması, terbiye edici olması, her şeyi alıp halden hale geçirerek kemale erdirmesi demek. Yüce Allah Azza ve Celle bütün kainatın Rabbidir. İnsanın Rabbidir. Kainattaki her zerrenin Rabbidir. Bütün kainatı ilmiyle, kudretiyle Allah Subhanahu ve Teala çepeçevre kuşatmıştır. O idare etmektedir. O çekip çevirmektedir o hükmetmektedir. İşte bu rububiyet tevhidi. Yani Allah'ın hükmü caridir bütün kainatta. Onun dediği olur bütün kainatta. O dilerse olur, o dilemezse olmaz. İşte bu rububiyet tevhididir. Gördüğünüz gibi rububiyet tevhidinin hangi akide esasımızda taalluku var? Kader. Değil mi? Onun dilediği olur, onun dilemediği. İşte bu rububiyet tevhidi. Bunun arkasından ne geliyor? İsim ve sıfat tevhidi. Niye bunu bu sırayla zikrediyoruz? Çünkü rububiye tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi zemin niteliğindedir. Zemin. Onun üzerine ne bina edilir? Uluhiyye tevhidi bina edilir. Rububiyet tevhidinden sonra o isim ve sıfat tevhidini zikrediyoruz. Çünkü isim ve sıfat tevhidi rububiye tevhidiyle alakalıdır. Ve bazı alimler Rububiyet tevhidinin bir cüz'ü kılmışlar isim ve sıfat tevhidini özel olarak ayrıca zikretmemişlerdir Tevhidi ikiye taksim etmişler Birincisini rububiye tevhidi kastederek ilmi ve haberi tevhid demişler İkincisinden de uluhiyye tevhidini kastederek Ameli tevhid, iradi ve kasti tevhid ya da talebi tevhid demişler Fakat bu üçlü taksimde İsim ve sıfat tevhidi rububiyetten ayrılıyor. İsim ve sıfat tevhidine demek yüce Allah Subhanahu ve Taala'nın isimlerine ve sıfatlarına tekyifsiz, teşbihsiz, temsilsiz, tahrifsiz ve tatilsiz itikad etmek demek. Allah azza ve celle'nin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde, hadisi şeriflerde beyan ettiği Allah'ın bütün isimlerine ve sıfatlarına tekiyif olmadan, teşbih ve temsil olmadan, taatil olmadan ve tahrif olmadan itikad etmek demek. İşte bu Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tevhid etmek demektir. Bunların ayrıntısını başka derslerimizde zaten yapıyoruz. Bu derste de eğer münasebeti bir kez daha gelirse inşallah ayrıntılı olarak zikrederiz. Tevhidin üçüncü türü nedir? Uluhiyye tevhidi. Uluhiyye tevhidi de Yüce Allah'ı ilah olmasında yani ibadete layık olmasında. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'yı birlemek, Allah Azza ve Celle'yi ibadetlerle birlemek demektir. Allah Subhanahu ve Taala'yı yegane hak ilah olarak kabul edip itikad etmek, yüce Allah'tan başkası ibadete layık değildir diye itikad etmek Allah'tan başka bütün ibadet edilenlerin batıl olduğuna itikad etmek Allah'ın tek başına ibadete layık oluşuna itikad etmek uluhiyye tevhididir yani la ilahe illallah kelimesi uluhiyye tevhididir la ilahe illallah kelimesi Allah azza ve celle'den başka bütün ibadet edilenleri reddetmek anlamına gelir ve bu da uluhiye tevhididir. Uluhiye tevhidi bu demek. Yüce Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri reddetmek, ibadeti Allah azza ve celle'ye has kılmak, Allah azza ve celle'ye yöneltmek, ibadetler ile Allah'ı birlemek. İşte bu uluhiye tevhidi. Peki müellifimiz rahimahullah ne olarak te tefsir etti tevhidi? Dedi ki ifradullahi bil ibade, yüce Allah'ı ibadet ile birlemektir. Biz geçen derslerimizden birisinde bu tevhid tefsirinin zannedilenin aksine zannedilebileceğin aksine kamil bir tefsir olduğunu tevhidin üç türünü de kuşattığını sadece uluhiyet tevhidine has olmadığını söylemiştik. Buna nasıl bir istidlalde bulunmuş nasıl bir tevcihte bulunmuştuk kim söyleyebilir? Yani birisi itiraz ederse, derse ki müellif burada tevhidi İbadete, <gülüyor> ibadete hasretmiştir. Halbuki tevhid ibadet tevhidinden yani uluhiye tevhidinden ibaret değildir. Tevhidin rububiye tevhidi, isim ve sıfat tevhidi olan kısımları da vardır. Halbuki müellif burada tevhidi ibadete hasretti. Ve bu nakıs bu eksik bir tanımdır, tefsirdir derse bunun cevabı nedir? Nedir Ali? Evet. Dolayısıyla yani rububiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi nedir? Kalbin itikadıdır. Peki kalbin itikadı nedir? Bir ibadettir. Dolayısıyla kişi rubu Allahu Teala'dan başkasının rububiyetine itikad ettince ya da Allah Azze ve Celle'den başkasının isim ve sıfatlarında Allah'a ortak olduğuna itikad edince itikadıyla Allah'tan başkasına ne yapmış olur? İbadet etmiş olur. Dolayısıyla onlar da ibadet tevhidine dahildirler. Onlar da ibadet tevhidinin içindedirler. Ve bu tanımda bir eksiklik yoktur. Bu tanım tevhidin özüne, ruhuna, aslına işarettir. Tevhid ibadetlerle Allah'ı tevhid etmektir. Ve bu tevhidin özüdür. Tevhidin aslıdır, peygamberlerin davetidir, kitapların indirilme sebebidir. İbadetlerle Allah'ı birlemek. İşte bu tevhiddir. Tevhid denilince de ilk akla gelen uluhiye tevhididir. Çünkü insanlar tarih boyunca rububiye tevhidi hususunda münakaşa etmemişler, çekişmemişler, niza etmemişler. Rububiye tevhidini ikrar etmişler, kabul etmişler. Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını da kardeşlerim insanlık tarihinde kendilerine beyan edildiği zaman şiddet bir inkar ile karşıladıklarını bilmiyoruz. Evet Mekke müşriklerinin Allahu Teala'nın <gülüyor> Rahman ismiyle ilgili bir e, kabulsüzlükleri vardı. Fakat genel olarak onların kendilerine beyan edildiği zaman Yüce Allah Azza ve Celle'nin bütün isimlerini ve sıfatlarını inkar ettikleri varit değil. Onların peygamberlere karşı geldiği müşriklerin, Mekke müşriklerinin peygamberimize ve diğer kavimlerin kendi peygamberlerine karşı geldikleri, reddettikleri ve çekiştikleri husumet noktası neydi? Uluhiyye, tevhidi yani ibadet tevhidi. Onun için Şeyh Rahimahullah ne dedi? İfradullahi bil ibadet. Tevhid budur. Size sorulunca tevhid nedir diye tevhidi tanımlamak için alengirli, uzun uzun çeşitli şeylerin ardına düşmeyin. Çeşitli ifadeler, ince ifadeler aramanın altına düşmeyin. Tevhidin tanımı işte budur kardeşlerim. Yani insanlara beğendirmek için <gülüyor> böyle süslü cümleler kurmanın peşine düşmeyin. Deyin ki size tevhid sorulduğu zaman Tevhid, ibadetlerle Allah'ı birlemek demektir. İşte bu hikmetin ta kendisidir. Senin tevhidin tanımı olarak başka şeyler araman gerekmez. Hele hele bu tanım Suudi Arabistan'dan geldi demek cehalettir ve dalalettir. Bu tanım Suudi Arabistan'dan gelmemiştir. Bu tanım Kur'an'ın ve sünnetin delalet ettiği tevhidin asli anlamıdır. Tanımıdır ve tefsiridir. Bu tanım kamil bir tefsirdir. Eksik bir tefsir değil. Ve gerçek bir hikmettir. Efendim neymiş? Biz Suudi Arabistan'dan gelen kitaplarla tevhidi öğrenmişiz. Ee, işte bu yüzden tevhidi sadece belirli konulara hasrediyormuşuz. Ee. Tevhidi daha geniş açıklamak ya daha geniş tefsir etmek diye de girmiş. Sonra, sonra tevhid olmayan, tevhidten olmayan şeyleri de tevhidin içerisine sokuşturacaksınız öyle mi? Biz dinimizi tahrif edesiniz ve hevalarınız istikametinde yorumlu yasınız diye size teslim edeceğiz öyle mi? Subhanallah. Hayır. Tevhid nedir? Tevhid budur. İbadetlerle Allah'ı birlemektir. Başka bir şey değil. Süslü cümlelere özenmeye gerek yok. Tevhidin tanımını farklı yerlerde, farklı şekillerde öğrenmeye, araştırmaya, tetkik etmeye gerek yok. Kitap ve sünnetin delalet ettiği gibi, ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin de tefsir ettiği gibi tevhidi tefsir ederiz. Tevhid ifradullahi bil ibade. İbadetlerle Allah'ı tevhid etmektir. Bugün bu noktada Önemli bir ihtilaf yaşanıyor. Ümmet-i Muhammed, tevhidin ehemmiyeti noktasında icma içerisinde. Kim şeyh'in şu sözünü reddeder? Şeyh diyor ki: ve a'zamu ma'amar Allahu bihit tevhid. Allah'ın emirlerinin en büyüğü tevhiddir. Bunu kim inkar eder? Hiç kimse. Fakat tevhide yüklediğimiz anlamlarda ihtilaf ediyoruz. Tevhidin Allah'ın en büyük emri olduğunda bir ihtilaf yok Fakat tevhide yüklenen anlamlarda ihtilaf ediyoruz Ve tevhide yüklenilen anlamlar Daha sonra kişinin bütün itikadi ve bütün ameli hayatını yönlendiriyor Tevhid yanlış tefsir edildiği zaman Kişi itikadi ve ameli olarak yanlış bir menhece sapıyor Tevhid sahih ve doğru olarak tefsir edildiği zaman kişi itikaden de amelende doğru menhec üzerinde kalıyor. Onun için tevhidin tefsiri yani tevhidin açıklaması, tevhidin tanımı, tevhidin ne olduğu sorusunun cevabı oldukça önemlidir kardeşlerim. Şeyh Rahimahullah'ın diğer ehli sünnet ve cemaat alimlerinin tevhid hakkındaki tefsiri budur. Kitap ve sünnetin delalet ettiği tefsir budur. Allah'ı ibadetlerle birlemek. işte tevhid budur. Bu tanıma tevhidin bütün çeşitleri dahildir. Tevhidin bütün çeşitleri. Ve birilerinin tevhidin çeşitlerinden biri olmadığı halde tevhidin çeşidi kılmak istedikleri ve adına hakimiyet tevhidi dedikleri şey de bu tanımın içindedir. Çünkü Allahu Teala'nın ve Rasulünün hükmüne boyun eğmek ibadettir. Ve ifradullahı bil ibadet tanımının içerisine onların adına hakimiyet tevhidi dedikleri şey de dahildir. Hakimiyet tevhidi dedikleri ve bu hususta guluvva saptıkları şey de dahildir. Biz guluvva sapmaksızın aşırılığa ve taşkınlığa düşmeksizin deriz ki evet Allah ve Rasulünün hükmüne boyun eğmekte ibadete dahildir. Allah ve Resulü'nün hükmünün gereğini yerine getirmekte ibadettir. Ve bu da Yüce Allah'ı ibadet ile tevhid etmektir. Ama bugün ehli Sünnet vel Cemaat değil. ehli Sünnet vel Cemaat'ın dışındakiler asıl tevhidi farklı farklı tefsir ederek belirli şeylere hasrediyor. Yahut tevhidin kapsamını Ondan olmayan şeyleri onun içerisine sokarak genişletiyor ve merkezdeki mananın kıymetini düşürüyorlar. Kelimeler işte böyle tahrif edilir. Ya da kavramlar işte böyle tahrif edilir. İki şekilde. Bir anlam genişlemesiyle, iki anlam daralmasıyla. Bir kelime kitap ve sünnetin çizdiği çerçevede anlaşılmaz ise İki şekilde de tahrif olur. Anlamı genişlediğinde de bu bir tahriftir. Anlamı daraldığında da bu bir tahriftir. Öyleyse kitap ve sünnetin sınırlarında durmak gerekir. Ve kitap ve sünneti selefi salihinin anladığı gibi anlamak gerekir. Tevhidin tanımı hususunda kitap ve sünnetin delaletine selef-i salihinin yolunu izleyeceğiz peki tevhidin tanımı hususunda onların yolu, menheci nedir? İfradullahi bil ibadet. Ne anlamı? Ondan olmayan şeyleri ona dahil olarak, dahide, dahil ederek genişleteceğiz. Ki bu neye yol açar? Merkezdeki anlamın, asli anlamın zayıflamasına yol açar. Bir kişi <gülüyor> tevhid nedir sorusuna? Tevhid Sakalı uzatmaktır diye cevap verdiği zaman ne yapmış olur? Uluva taşkınlığa sapmış olur. Evet sakalı uzatmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaattir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne itaat ibadettir. Allah'a ibadettir ve bu da dine dahildir. Dine dahil olan her şey Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek tevhide dahildir. Ama tevhidi bununla tanımlamak Tevhidin anlamını daraltmaktır. Ya da tevhid tanımının içerisine bunu da sokuşturmak, şunu da sokuşturmak, onu da sokuşturmak aslında tevhidin anlamını genişletmek değil, merkezdeki asli anlamın değerini ve kıymetini düşürmektir. Merkezdeki asli anlamın değerini ve kıymetini düşürmektir kardeşler. Onun için tevhid hususunda ve diğer bütün kavramlar hususunda. Allah ve Resulünün çizdiği sınırları aşmayacağız, selefi salihinin fehminin dışına çıkmayacağız. Nedir tevhid? Tevhid, Allah'ı ibadetlerle birlemektir. İşte tevhid budur. İşte tevhid budur. Fakat bugün tevhidin ve la ilahe illallah. Zaten tevhidin tefsiri, la ilahe illallah'ın tefsiri demek, la ilahe illallah'ın tefsiri demek, tevhidin tefsiri demek tevhidin ve la ilahe illallah'ın tefsiri hususunda pek çok dalaletlerle, pek çok yanlış anlayışlarla, pek çok farklı yaklaşımlarla biz karşı karşıyayız. Bazı kimselerin alabildiğine, daireyi genişlettiğine şahit oluyoruz. Ve bize diyorlar ki <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi insanlara la ilahe illallah dedi. Peki neydi la ilahe illallah? Sonra kendi cevap veriyor muhteremin. Diyor ki, bütün spor ilahlarını inkar etmekti. Bütün moda ilahlarını inkar etmekti. Bütün seks ilahlarını inkar etmekti. Ve bütün şu ilahlarını, bu ilahlarını inkar etmekti. Subhanallah, moda ilahlarını, seks ilahlarını, spor ilahlarını inkar etmekten bahseden ve evlat ilahları ve çoluk çocuk ilahları da var inkar edilmesini talep ettiği, istediği, evlat ilahları, çoluk çocuk ilahları, neyi kastediyorsa artık, neyi murad ediyorsa artık, fakat etrafındaki her bir şeyin ilah olduğunu, kendisine ibadet edildiğini iddia eden bu adam, Subhanallah gece gündüz korku ve zillet içerisinde kendisine ibadet edilen, gerçek tağutları ve gerçek ilahları da görmezlikten geliyor ve la ilahe illallahın tefsiri makamında bunu zikretmiyor yani demiyor gece gündüz kendilerine yalvarılan, yakarılan, uzun uzun yolculuklar yapılarak yanlarına gidilen ve zillet içinde, acizlik içinde kendilerinden yardım istenilen türbeler ve kabirler evet onlar o kubbeler ve o taşlar birer tağutturlar birer kendilerine ibadet edilen ve inkarı vacip olan ilahtırlar lattırlar uzladırlar demiyor ama spor ilahlarını inkar ediyor ne demekse artık subhanallah moda ilahlarını inkar ediyor şu ilahi inkar ediyor bu ilahi inkar ediyor subhanallah tevhidin yani demin söylediğim sözün şahidi olarak bunu söylüyorum size. Bulduğu her şeyi tevhidin tanımının içerisine sokan bu adam tevhidin asli anlamından ne yapmış? Uzaklaşmış. Ve daha garibi bu adamı biz evlat ilahlarını bile inkar eden gülümseyerek söylüyorum. Yani şimdi siz burada önümdesiniz. O şeyden dinleyenler telefonlarla dinleyenler bilmezler ben o, benim bunu inkar makamında söylediğim. Yani tasdiken söylemiyorum. Evlat ilahlarını ve spor ilahlarını bile inkar eden bu adamı biz başka bir yerde Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederken buluyoruz. Bir kitabının sonunda acizlik içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalvarıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istiyor. Ve diyor ki, şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Allah ne buyuruyor? Kul, de ki ey Resul. Yani senin kendisine yalvarıp yakardığın şefaat ya Resulallah diyerek İstanbul'dan seslendiğin o peygambere bak Allah ne demesini emretmiş kul de ki ey Resul lillahi şefaatü cemi'an lillahi Allah'a aittir eş -şefa şefaat cemi'an tümüyle lillahi şefaat deseydi bu kifayet ederdi Allah'a aittir şefaat fakat sonra tekit getirdi Herhangi bir istisna söz konusu olmaksızın cemiyan tümüyle Allah'a aittir. Bu ayetin anlamı nedir? Şefaatin tümüyle Allah'a ait olması ne demek? Sonra Rabbimiz buyuruyor ki yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Allah'tan başka şefaatçi edinmek ne demek? Ne demek ne anlama geliyor? Yüce Allah Azze ve Celle'den bize şefaat et diye dua edilebilir mi? Hayır Öyle değil mi? Çünkü şefaat bir üst makama yapılan Alttakinin isteğini ulaştırma faaliyetidir Bir üst makama Yani şefaatçi ortadadır Alttakinin isteğini kendisinden üst makama ulaştırır Dolayısıyla Yüce Allah Azze ve Celle'den Herhangi bir kimsenin yanında aracılık yapması istenmez yani şefaat ya Rabbi denmez. Yüce Allah Azze ve Celle kimin yanında şefaat isteyecek? Öyle değil mi? O halde düşünün kardeşlerim. Düşünün. Yüce Allah buyuruyor ki Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Nedir bu ayetin anlamı? Yani şefaati Allah'tan başkalarından mı talep ediyorlar? Nedir şefaat tümüyle Allah'ındır ayetinin anlamı? Allah'tan şefaat isteyin mi? Değil. Değil. Yani bize şefaat et ya Rabbi diyemezsiniz. Ne dersiniz? Ya Rabbi şefaat izni senin elindedir. O halde şefaatçilerin şefaatine beni erdir diye dua edersiniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kıyamet günü şefaat edeceği sabit midir? Sabittir. Bunda herhangi bir şek var mı? Hayır yok. Peygamberimizin şefaatine ancak bidatçı sapıklar inkar eder. Biz Peygamberimizin şefaatine itikad ediyoruz, iman ediyoruz, sahih sabit naslardan dolayı ve inşallah bu şefaati de umuyoruz yüce Allah'tan ve dua ediyoruz. Ya Rabbi, ey alemlerin Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü olacak şefaatinden bizi de faydalandır. Asla dönelim. Asıl mevzumuz şuydu. Subhanallah işte bir örnek. Tevhidi tefsir ederken, la ilahe illallahı tefsir ederken. Evlat ilahları neyse artık onlar. Spor ilahları neyse artık onlar. Moda ilahlarını getirip tevhidin tefsiri makamında zikreden bu adam Gece gündüz ibadet edilen korku ve zillet ile kendilerine yalvarılan türbeleri unutmuştur Tevhidin tefsiri makamında zikretmemiştir Ve kendisi de başka bir kitapta Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına dua edip yalvaran birisidir. Ben bütün bunları hangi sözüme şahit olarak anlattım bu kıssayı? Kelimenin anlamını genişletici bir faaliyet, kelimenin asli anlamının kaybolmasına, bak o kişinin şahsında kaybolmuş. Kelimenin asıl delaletini bilmiyor. La ilahe illallah'ın ve tevhidin asıl delaletinden haberi yok. İbadetin ne olduğunu bilmiyor. İbadetin ne olduğunu bilmiyor. Subhanallah. Şimdi spor ilahlarını şöyle bir kenara koyalım. Moda ilahlarını da şöyle bir kenara koyalım. Yani sizi bu adam moda ilahlarını inkar etmeye çağırıyor. İçinizde modayı ilah edinmiş ya da sizin Zafer Mahallesi'nde ya da Anadolu Mahallesi'nde ya da Namık Kelam Mahallesi'nde modayı ilah edinmiş modaya tapan bu neyse adı moda olan bir put ve buna ibadet eden kimseler mi var? Yoksa bu taşkın, azgın bir abartı mı? Evet ikinci dediğim. Taşkın, azgın bir abartı. Bunu da bir kenara bıraktık. Şu evlat ilahları da neyin nesi? Çocukları sevmek şirk mi acaba bu adamın nezdinde? Yoksa çocuğuna secde eden, ruku eden, çocuğuna tapınan insanlar mı var memlekette? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu nerede anlatıyor biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke döneminde Diyor ki geldi insanlara dedi ki La İlahe illallah deyin. Sonra bize La İlahe illallah'ın muhterem tefsir ediyor. Neymiş La İlahe illallah? Yani Mekkeliler kendi çocuklarına tapan kimselerdi öyle mi? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de evlat ilahlarına ibadet etmeyin Allah'a ibadet edin dedi öyle mi? Bu ne biçim bir taşkınlık, bu ne biçim bir azgınlık, bu ne biçim bir tuğyan bu ne biçim bir abartı, bu ne biçim bir mübalağa, bu ne biçim bir yoldan çıkış? Evlat ilahları ne bu? Nedir bu evlat ilahları? Türkiye'de kim evladına ruku ediyor, secde ediyor, tapınıyor, korku ve zillet içerisinde evladının önünde ezile büzüle ibadet cinsindeki yönelişleri evladına sunuyor? Kim? Yoksa evladının rahatı için bazı haramlara, giren kimseleri bu kişi müşrik sayıyor olmasın? Evlatlarına hizmet etmek için faiz yiyen bir günahkarı sakın Allah'tan başkasını ilah edinmiş bir kafir ve müşrik statüsünde görmesin sakın. Bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Evlatları bile, çoluk çocuğu bile ilah konumuna getirip Bunlara ibadet edildiğini iddia eden bu adam, gece gündüz kendilerine ibadet edilen türbeleri orada zikretmeyerek tezki etmiştir. Temize çıkartmıştır. Şimdi ben burada bir konuşma yapsam, desem ki futbolcular birer ilahtır onlara tapmayın, gelin Allah'a tapın. Evlatlarınız, çoluk çocuklarınız ve karılarınız birer ilahtır. Moda bir ilahtır. Bütün bunları söylesem. Ve gerçekte bu toplumda ve diğer ümmetin pek çok yöresinde, yerinde, mekanında, ülkesinde, beldesinde ibadet edilen gerçek tahutları ve gerçek batıl ilahları. Yani türbeleri söylemesem bu türbeleri temize çıkartmak olmaz mı? Eğer tevhidin tefsiri makamında söylüyorsam, evet bu böyle olur. Tevhidin tefsiri makamında bunu söylemiyorsam, gerçek tağutları ve gerçek batıl ilahları zikretmiyorsam, bu gizleme sayılır. Bu adam La İlahe anlamını bilmiyor. Bu şekilde cehaletine hükmedeceğiz. Bu kişinin cehaletten daha şiddetli olarak o ibadet edilen tağutu inkar etmediğine hükmedeceğiz. Femen yakfur bir tağut, işte bunu yapmadığına hükmedeceğiz. Bu örneği size tevhidin tanımındaki bir sapmayı anlatmak için verdim. Bazı kimselerde tevhidi nasıl tefsir ederler? Eskiden gelen bir tefsir, Sufilerin tefsiri, tevhid maksudu birlemek derler. Maksudu birlemektir. Burada dursalar, burada durmaz derler ki cenneti istemen şirktir, cehennemi istemen şirktir. Cenneti isteyerek Allah'a ibadet ediyorsan şirktir derler. Cehennemden korkundan Allah'a ibadet ediyorsan şirktir derler. Cahil Müslüman da bunu duyunca vay be bak biz nelerden nelerden gafiliz. Neleri neleri bilmiyoruz. Daha İslam'da öğreneceğimiz ne kadar çok şey var verir. Subhanallah. Halbuki Allah cenneti istemeyi emretmiştir. Kişideki cennet isteği ile Allah azza ve celle'nin rızasının isteği birbiriyle çatışan şeyler değildir. Allahu Teala cehennemden korkutmuş, cehennemden korkmayı emretmiştir. Bu şirk olmak şöyle dursun bir ibadettir. Şirk olmak şöyle dursun. Bu takvadır, salihliktir. <gülüyor> Subhanallah. E başka bazı kimseler İslam dinini bir ideoloji gibi aldılar, bir ideoloji gibi kabullendiler. Onu din kalıbından çıkartıp ideoloji kalıbına yerleştirdiler. Sonra da o ideolojilerini destekleyici bir surette La İlahe tefsir ettiler. Ve dediler ki, La ilahe illallah hakimiyeti Allah'a vermektir. Allah Azze ve Celle'den başkasına hakimiyet hakkı vermemek Böylece tevhidin anlamını daratmış oldular. Bu daratmanın peşi sıra saptırmış oldular. Biz aynı kimseleri, hakimiyet mevzusuna vurgu yapan kimseleri, Tevhidin aslından ve özünden habersiz, cahil ve tevhidin aslına ve özüne gerekli özeni ve itinayı göstermeyen kimseler olarak buluyoruz ve görüyoruz. Sözlerinden, amellerinden, değerlendirmelerinden buna şahit oluyoruz. Tevhidin aslına önem vermiyorlar, tevhidin aslına özen göstermiyorlar, hatta bilmiyorlar. Ama ağızlarında sürekli hakimiyet Allah'ındır sözcülüğünü geveleyip duruyorlar. Eğer bununla kasıtları Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerine boyun eğmek ise, evet Allah ve Resulü'nün hükümlerine boyun eğmek bir ibadettir. Ve Allah Azze ve Celle bu ibadeti bize emretmiştir. Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettiği zaman ona boyun eğeriz. Bu boyun eğiş nedir bir? ibadettir? Ve bu ibadetle Rabbimize ne yapmış oluruz? Tevhid etmiş oluruz. Fakat tevhidi buna indirgemek doğru değildir. Bu hangi tevhide, hangi tevhide bağlıdır? Hangi tevhidin içindedir? Rububiyet ve uluhiyet. Bir yönüyle rububiyet tevhidiyle ile ilgilidir, alakalıdır. Hükümleri Allah'ın koyması, Allah'ın indirmesi itibariyle, boyun eğme, yerine getirme itibariyle, bu hükümlerle amel etme itibariyle, uluhiyet tevhidiyle ile ilgilidir. Yani o tevhidlerin içerisinden çıkartılmış, <gülüyor> o tevhidlerin içerisinden alınmış, müstakil bir cüz yapılmış, sonra o müstakil cüz asıl yerine konulmuş. İşte bu sahih değil, bu doğru değil. Bu bir sapmadır, bu bir saptırmadır kardeşlerim. Tevhide dair buna benzer, bundan başka pek çok tanımlar var. Tabi yeri zamanı olmadığı için İslam'ın ideolojik tefsiriyle ilgili genişçe durmak gerekiyorken biz geçiyoruz. Başka bir zamana başka bir yere bunu bırakıyoruz. İnşallah daha geniş olarak ve etraflı olarak bunun üzerinde dururuz. Kelamcıların tevhid tefsirini biliyorsunuz. Onlar da tevhidi nasıl tefsir ettiler? Yüce Allah'tan başka yaratan yoktur diye tefsir etti ümmeti Muhammed arasında yayılan anlam da budur. Evet la ilahe illallah'ın anlamını sorunca Allah'tan başka ilah yoktur derler. Ama ilah kelimesinin anlamını onların yanında araştırdığın zaman ne derler? Yaratıcı. İlah kelimesinin yaratıcı anlamına geldiğine itikad ediyorlar. İlah kelimesinin yaratıcı anlamına geldiğine itikad ediyorlar. Üstelik Allah'tan başka ilah yoktur sözü de doğru değildir. Allah'tan başka hak mağbud yoktur. Hak ilah yoktur. Öyle değil mi? Ha. Hak ilah olur. Batıl ilahlar çok Yani la ilahe illallah ile nef edilen ve reddedilen şey, batıl ilahların ibadete, uluhiyete layık oluşur. La ilahe illallah ile ispat edilen, illallah kısmında ispat edilen şey, Allah'ın ibadete layık oluşur. Allah'tan başkasının ibadete layık olmayış İnsanlardan pek çoğunun arasında bu tefsir yaygın La ilahe illallah Nedir anlamı? Allah'tan başka yaratan yok Allah'tan başka Allah yok Böyle de diyorlar E ne bu? Bunun Türkçe'de bile sahih salim bir anlamı yok Salih bir anlamı yok Allah'tan başka Allah yok Neye itikad ettin? Neyi reddettin? Neyi kabul ettin? Neye inanıyorsun sen? Şu sözün anlamsızlığını görüyor musunuz? Allah'tan başka Allah yok. Şimdi sen neye itikad etmiş oldun? Sen neye itikad etmiş oldun? Neyi kabullenmiş oldun? Neyi reddetmiş oldun? Bu batıl. Allah'tan başka yaratan yok. Söz doğru ama la ilahe illallah'ın anlamının bu olduğu batıl. Bunu da teşrih etmek lazım. Şimdi biz Allah'tan başka yaratan yoktur. La ilahe illallah'ın anlamı bu değildir dediğimiz zaman. Allah'tan başka yaratan yoktur sözünü mü diyoruz? Hayır. Melekler var mı? Var. La ilahe illallah sözünün anlamı melekler vardır mı demek? Hayır değil. Şimdi ben dersem, La ilahe illallah melekler vardır anlamına gelmiyor. Siz buradan benim meleklerin varlığını inkar ettiğimi mi anlayacaksınız? Değil. Melekler var ama... Melekler vardır sözü la ilahe anlamı değil. La ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri reddetmek demektir. Yüce Allah'tan başka ibadet edilenleri reddetmek demektir. İşte budur la ilahe anlamı. Tevhidin de doğru tefsiri budur. İbadetlerle Allah'ı birlemek. Bu bozuk tefsirleri bileceğiz ki hak tefsir zihnimizde netleşsin. Yoksa bazı kimseler şimdi biz burada dersimizde tevhidin anlamı ibadetlerle Allah'ı birlemektir dedik ve geçtik. O zaman talebenin zihninde, dinleyicinin zihninde tevhidin sahih anlamı netleşmez. Niçin? Zıttıyla bilinir her şey en güzel şekliyle. Zıttı zikredildiği zaman Muhalifi zikredildiği zaman açığa çıkar. Gerçek anlam. Eğer siz batılı zikretmez, batılı ortaya koymaz iseniz hak zihinlerde netleşmeyecektir. Tevhidin sahih anlamı budur, batıl anlamı da şunlardır, şunlardır, şunlardır. Şu, şu, şu, şu sözler tevhidin batıl tefsirleridir. Onun için biz bunları zikrettik. Hakimiyet Allah'ındır sözüyle tevhidi tefsir etmek batıldır. La ilahe illallah'ı bu sözle tefsir etmek batıldır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözüyle tevhidi ve la ilahe illallah'ı tefsir etmek batıldır. Aynı şekilde sufilerin tefsiriyle tevhidi ve la ilahe illallah'ı tefsir etmek batıldır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur sözü haddi zatında sahihtir. Ama tevhidin buna indirgenmesi batıldır. Hüküm Allah'a aittir sözü, haddi zatında sahihtir, hatta bir ayettir ama tevhidin buna indirgenmesi batıldır, yanlıştır, hatadır. Allah'ın rızasını istemek haddi zatında sahih bir iştir fakat cenneti istemeyi ve cehennemden korkmayı tevhide aykırı olarak görmek batıldır. Bunların tümü tevhide dair batıl tefsirlerdir. Öbür evlat ilahlarıyla, spor ilahlarını hiç zikretmiyorum. Bu zırvalıktır. Hezeyandır. Tevhidin sahih tefsiri ibadetlerle Allah'ı birlemek demektir. Evet. Daha sonra müellif rahimehullah devam ediyor ve diyor ki: "Ve a'zamu ma neha anhu'ş-şirk." Allah'ın nehyettiği şeylerin en büyüğü de şirktir. Yani Allah'ın yasakladığı Haramların en büyüğü, Allah'ın yasaklarının en büyüğü şirktir. Sadece Rabbimizin şunu buyurması yeter. İnnehu men yüşrik billah, fakat harramallahu aleyhil cennet. Rabbimiz ne buyuruyor? Kim Allah'a şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Ve mevahun ve onun konağı cehennemdir. Hangi günah hakkında, bu tehdit söz konusu. Adam öldürmek, zina, hırsızlık, Allah yolunda cihatta arkasını dönüp kaçmak, bunların hepsi büyük günah. Namusluk kadına iftirada bulunmak, hepsi büyük günah. Peki hangisi hakkında cennetin o kişiye haram olması gibi bir ceza söz konusu? Adam öldürene cennet haramdır gibi bir ceza söz konusu mu? Ayetlerde, hadislerde, naslarda Şeriatta? Hayır. Hırsızlık yapana cennet haramdır şeklinde bir ceza söz konusu mu? Hayır. Peki diğer günahlar? Hayır. Hangi günah hakkında cennet o kişiye haramdır şeklinde bir ceza söz konusu? Şirk. Demek ki şirk Allah'ın yasaklarının en büyüğüdür. En büyük Yine Yüce Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma Allah şirki asla mağfiret etmez. Bu zaten şirk günahının büyüklüğüne delalet ediyor. Sonra yüce Allah azze ve celle diğer sayılamayacak kadar biliyorsunuz büyük günahlar kitapları var. Onlar sayılarını 70, 100, 150 daha az ve daha çok olarak sıralamış ve saymışlardır. Bunun yanı sıra bir de küçük günahlar var. Öyle değil mi? Büyük günahlar var, küçük günahlar var. Bütün bu günahları hangi kelime altında Rabbimiz zikrediyor? Ma dune Bundan başkası. mağfiret edilmeme. Hangi günah için söz konusu? Şirk. Diğerlerini Allahu Teala toplu olarak hep birden hangi kelimeyle zikrediyor? Ma dune Bundan başkası, bundan aşağısı. Yani şirkin dışında ne varsa. Şirkin dışında ne varsa. Şimdi nasıl şüphe edebilir insan şirkin en büyük haram olduğu hususunda. En büyük günah olduğu hususunda. En korkunç suç olduğu hususunda. Fakat bugün belki de bu böyle olduğu halde en çok öğrenmemiz gereken şeylerden birisi bu. Tevhidin en büyük emir olduğu ve şirkin en büyük günah olduğu, en korkunç suç olduğu. Bugün bazı kimselerin yanında bu dilde tekrarlanan bir şey olsa da kalbe inmiş bir şey değil. Biz onların bunu kalplerine indiremediğini yaptıkları değerlendirmelerde, sözlerde, konuşmalarda ve işledikleri amellerde görüyoruz. Tevhide değer vermek, tevhid ehline değer vermeyi doğurur. Şirki kerih görmek, şirk ehlini kerih görmeyi doğurur. Ve kişinin bakış açısı, terazisi, kişinin ölçmesi, biçmesi, tartması, buna göre şekillenir. Eğer onun indinde tevhid Allah'ın emirlerinin en büyüğü olsaydı, tevhide gerekli özleni, gerekli önemi gösterirdi. Ve eğer onun indinde şirk, Allah'ın en büyük yasağı olsaydı şirke de gerekli özeni gösterirdi. Öğredir, öğretir, şirkten sakındırırdı. Ama bugün biz insanlardan bazısının yeter artık tevhid ve şirk meselelerini öğrenmek, öğretmek. Bunlara ihtiyaç yoktur. Biz İslam ümmetiyiz. Siz kafirler arasında mı? Bir davet yapıyorsunuz kafirleri mi İslam'a davet ediyorsunuz ki devamlı ağzınızda tevhid ve şirk konularını tekrarlayıp duruyorsunuz diyenleri görüyoruz. Böyle kimselere şahit oluyoruz. Yine bu kimseler değerlendirmelerini yaparken, ölçerken, biçerken, tartarken ve amel yaparken tevhide özen göstermediklerini, tevhidi öne almadıklarını, tevhide önem vermediklerini ve şirkten de gerektiği kadar üstünde durmadıklarını, nehyetmediklerini, sakındırmadıklarını görüyoruz. Bu da bizim halen daha bu uyarıya ve tembihe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Tekrar tekrar, Şeyh Rahimahullah'ın şu sözlerini kendimize ve başkalarına tekrarlayalım. Allah'ın emirlerinin en büyüğü tevhiddir, Allah'ın yasaklarının en büyüğü şirk. Şirk hakkındaki uyarıları, şirk hakkındaki sakındırmayı artıralım. Daha fazla. Eğer İbrahim aleyhisselam şirkten putlara tapmaktan kendisi ve evlatları hakkında korktuysa, kim kendisini emniyette görebilir, emniyette hissedebilir şirk hususunda? Kim? O Allah'ın halili iken kendisi ve evlatları hakkında hangi duayı yaptı? Söyleyin hangi? Ha? Beni ve çoluk çocuğumu putlara tapmaktan koru, uzak tut. Bu duayı yaptı. Şimdi İbrahim'in kendini ve çoluk çocuğunu emniyette hissetmediği ve kendini Allah'a sığınmak, Allah'tan yardım istemek zorunluluğunda gördüğü ki hepimiz böyleyiz. Bir hususta kim kendisini emniyette hissedebilir, emniyette görebilir? Tevhide gerekli özeni göstermemek, nebevi menhecden çıkmak demektir. Ve şirke sakındırma, alıkoyma, engelleme, şirkin tehlikesini öğretme suretiyle gerekli özeni göstermemek, nebevi menhecden ayrılmak demektir. Bütün nebilerin ve rasullerin yolu buydu. Tevhide anlattılar, şirkten sakındırdılar. Bıkmadılar, usanmadılar, ömürleri boyunca aynı daveti yaptılar. Davetlerinin başı da tevhidti, sonu da tevhidti. Tevhidi geçme gibi bir aşama yok. Ölene kadar tevhid ve sonunda da tevhid. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı böyle değil mi? Kur'an'ın başı tevhidle başlıyor. Ve Kur'an'ın sonu tevhidle bitiyor. Bu Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab'ın zikrettiği önemli hikmetlerden birisidir. Der ki Kur'an tevhid ile başlar ve tevhid ile bitir. Hangi surede tevhid ile başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alem suresinde. Hangi surede tevhid ile bitiyor? Kul euzu bi rabbin nas melikin nas, ilahin nas suresinde. Tevhid ile başlar, tevhid ile biter. Peygamberimizin ömrü, davet ömrü tevhid ile başladı. Peki neyle noktalandı? Tevhid ile. Ömrünün ahirinde devamlı tekrarladığı şey neydi? Kabirleri, mescid, edinmeyin <gülüyor> tevhid ile başladı daveti tevhid ile sonlandı bütün rasuller de böyle öyleyse tevhid ve şirk zaten birbirinin zıttı olduğu için ayrılmazdır tevhid ve şirk meselesine gerekli özeni ve önemi göstereceğiz öğrenmeyi öğretmeyi anlatmayı terk etmeyeceğiz bıkmayacağız usanmayacağız İbadet işi işliyorsunuz siz rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur Efdoluz zikri la ilahe illallah. Şimdi zikir ibadet midir? En kıymetli ibadetlerden birisi. Pek çok kelimeyle zikir yapabilirsiniz. Bir de var la ilahe illallah kelimesiyle zikir yapmak. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe İşte bu la ilahe illallah sözünü tekrarlamak zikirlerin en üstünü. Bir de var ki... <gülüyor> Zikir de çeşitli değil mi? La ilahe illallah sözünü devamlı tekrarlayarak Allah'ı zikrettiğimiz gibi La ilahe illallah'ın tefsirini La ilahe illallah'ın anlamını La ilahe illallah'ın gereklerini La ilahe illallah'ın şartlarını La ilahe illallah'ın delaletlerini rükünlerini öğrenmek La ilahe illallah zikridir. Dolayısıyla La İlahe anlattıkça siz zikrin en büyüğünü yapıyorsunuz. La İlahe tefsirini, La İlahe şartlarını öğrendikçe, öğrettikçe, La İlahe rükünlerini öğrendikçe, öğrettikçe siz zikrin en büyüğünü yapıyorsunuz ve ibadettesiniz, Allah'a yaklaşmaktasınız. Ve bundan daha büyüğüyle Allah'a ibadet edemezsiniz. Hele hele La İlahe illallahı ölüler yani gafiller arasında anlatmak. La İlahe İllallah'ı onun anlamından cahiller arasında anlatmak. La İlahe İllallah'ı ondan yüz çevirenler arasında anlatmak. Vallahi bu Allah'a kendisiyle ibadet edilen ibadetlerin en büyüklerindendir. En büyüklerindendir. Günahlara keffaret olan ibadetlerin en büyüklerindendir. Onun için Şeyh rahimehullah'ın Kitabı ı Tevhid'deki bab başlıklarından birisi de bu. Tevhid bütün günahlara baba. Bütün günahlara keffarettir. Tevhitten daha büyüğüyle Allah'a yaklaşılmaz. Tevhid zikrinden daha büyük zikir yoktur. Tevhidi öğrenip öğretmekten daha büyük ilim yoktur. İlim bütün fazilet, bütün nafile ibadetlerinin daha faziletli, öyle değil mi? Nafile namaz mı, ilim mi? İlim. Nafile oruç mu, ilim mi? İlim. Umre mi, ilim mi? İlim. Nafile umre. Nafile hac, ilim, ilim. İlim, nafile ibadetlerin en büyüğüdür. Peki, ilmin zirvesi, ilmin en büyüğü, ilmin en sevaplısı, ilmin en ecirlisi hangisi? Tevhid ilmi. Tevhid ilmi. Peki tekrar? Her tekrarı zikirdir. İbadet ediyor. Tıpkı namazda gibisiniz. Konuşuyorsunuz, elinizi kolunuzu sallıyorsunuz. Fakat, ibadettesiniz. İbadettesiniz. Yüce Allah Azze ve Celle bize tevhidi sevdirsin. Tevhidin ilmini sevdirsin. Ömrümüzü de tevhidi anlatarak son buldur. Hele bu memlekette bu zamanda ümmeti Muhammed'in bu kadar ihtiyacının şiddetlendiği bir anda biz tevhidi bırakıp hangi şeye yöneleceğiz? Şirk hususunda açıklamaları bırakıp hangi ilme Hangi açıklamalara, hangi sohbetlere yöneleceğiz? Önce de tevhid. Devamlı tevhid, sonda da tevhid. Önde de şirkten sakındırma. Devamlı şirkten sakındırma ve en sonda da şirkten sakındırma. Hatta vasiyet ederken de evladımızı toplayıp ömrümüz boyunca tevhid üzere zaten yetiştirdiğimiz evlatlarımıza ilk neyi diyeceğiz? Allah'tan başkasına sakın ibadet et. Peygamberler bunu yaptılar. Yakup, Lokman, Nu ve diğer bütün rasul. Hepsi evlatlarına, yandaşlarına, ümmetlerine, kavimlerine vefat ederken tevhidi vasiyet eder. Yüce Allah Subhanahu ve Taala bizim de. Gönlümüzde tevhidin Azametini yerleştir Şimdi Şeyh Allah'ın bu sözlerini Okumaktan murat ne Bunların bizim kalbimize Girmesi değil mi Madem Allah'ın sözlerinin en büyüğü Allah'ın emirlerinin En büyüğü tevhiddir Bizim yanımızda da O büyük olmalı Allah'ın yasaklarının En büyüğü En korkuncu Şirktir o halde bizim yanımızda da o tehlikeli, korkunç ve büyük bir suç sayılmalı bizim indimizde. Ölçümüz, terazimiz, değerlendirmemiz de bu istikamette olmalı. Evet. Daha sonra Şeyh Rahimullah <gülüyor> tefsir ediyor şirki bize ve diyor ki ve huve şirkte ne demek? Da'vetu gayrihi ma'hu. Da'vetu gayrihi ma'ahu. mahu onunla birlikte gayrihi bir başkasına da'va. Ne yapmaktır? Dua etmektir. Şirk onunla birlikte bir başkasına da dua etmek. Daha önceki derslerde de söyledik. Dua ikiye ayrılır. Bir ibadet duası, iki mesele duası, istek duası. İbadet duası nedir? Yüce Allah'ın kendini tazim etmemiz için belirlediği bütün <gülüyor> şekilleriyle ibadet ibadet duasıdır. Namaz, ruku, secde, hac menasiki ve diğer bütün ibadetler ibadet duasıdır. Yani ruku bir duadır. Secde bir duadır. Tavaf bir duadır. Buna ibadet duası denilir. Bir de var, mesele duası yani istek duası. Bu ne demek? Yüce Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaçlarımızı arz edip, ondan yardım istememiz, ondan yol göstericilik istememiz, ona yalvarmamız, ona sığınmamız, ona acizlik içerisinde ihtiyaçlarımızı sunmamız. İşte bu da nedir? İstek duası. Yani ister ellerini açarak yap, ister ellerini açmadan yap. Yüce Allah'a azze ve celleden istekte bulunmak. Yardım türünde, yol göstericilik türünde <gülüyor> korunma türünde "Ya Rabbi beni koru, sana sığınıyorum." Bu nedir bir istek duası. Ruku ibadet duası. Bu iki şekliyle de ibadeti, duayı yüce Allah'tan başkasına yöneltmek Şirk Onunla birlikte Şeyh Rahimullah'ın sözüne dikkat edin. Yani bir kişi Yüce Allah'a ibadet ediyor olabilir ve şirk Allah'a ibadeti terk etmenin adı değildir. Şirk Allah'a ibadeti terk etmenin adı değil. Ve müşrikler Allah'a ibadeti terk eden kimseler değiller. Şirk Allah ile birlikte başkalarına da ibadet etmektir. Zaten kelimenin aslından da bu anlaşılabilir bir şey. Bir kimse Allah'a inkar ettiğinde şirk koşamaz değil mi? Çünkü şirk koşabilmesi için ne yapması lazım? Önce Allah'ı ikrar etmesi lazım. Allah'ı ikrar eder şirk ne demek? Ortak tutmak, ortak koşmak demek. <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına da ibadet ettiği zaman, ibadet türünde herhangi bir yönelişi Allah'tan başkasına da sunduğu yönelttiği zaman işte bu şirktir. O halde şirk Allah'a ibadeti terk etmek değil, müşrik Allah'a ibadeti terk edenler değil. Peki ney? Hem Allah'a hem de ondan gayrısına, başkasına, İbadet ve dua ile yönelmek, ibadeti ve duayı yöneltmektir şirk. İbadet ve duayı yöneltmektir şirk. Aynı şekilde yukarıdaki izahımız burada da geçerli. Kişi kalbiyle Yüce Allah'tan başkasının rububiyetine itikad ettiği zaman ya da Yüce Allah azza ve Celle'ye isimlerinde ve sıfatlarında bir ortak itikad ettiği zaman İtikad ettiği o kimseye kalbiyle ibadet etmiş olur. Dolayısıyla bu da bir ibadet şirki'dir. Bu da bir ibadet şirki'dir. Fakat hususen fakat fakat hususen dikkat çekilen şey ne? Uluhiyet tevhidinin zıttı. Yani ibadeti Allah ile birlikte bir başkasına yöneltmek. Tevhid ve şirk zaten birbirinin zıttıdır. Tevhid birlemek demektir. Yani ibadeti Allah'tan başkasına yöneltmemek, şirk, Allah ile beraber bir başkasına da yöneltmek. Sonra müellif rahmetullahi aleyh diyor ki, Ve delilu, bunun delili. Neyin delili? Biraz önce söylediği hususun. Tevhidin Allah'ın en büyük emri, şirkin de Allah'ın en büyük yasağı olduğunun delili. Nedir? Kavluhu Ta'ala, Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve'budullah, Allah'a ibadet edin, ve la tuşriku bihi şey'a. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ve'budullaha buyruğunda, neye delalet var? Tevhide. Ve Va la tuşriku bihi şey'a. Burada ne var? Şirk. Peki bu ayetin, tevhidin Allah'ın en büyük emri olduğuna, ve şirkin Allah'ın en büyük yasağı olduğuna delaleti nerede? Kardeşlerim <gülüyor> Nisa suresinin bu ayeti kerimesi hakların, hak sahiplerinin haklarının zikredildiği ayetlerdir. Onun için bun, bunlara, bu ayetlere peşi sıra gelen ayetlere hukuk yani haklar ayeti denilir. Bu ayet-i kerimelerin devamında anneden, babadan, akrabalardan ve diğerlerinden hak sahipleri zikredilir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bütün bunların öncesinde neyi zikretmiştir? Hakların en büyüğü olan kendi hakkını zikretmiştir. Peki Allah'ın kulların üzerindeki hakkı ne? İbadet edilmesi ve hiçbir şeyin ona ortak koşulmaması. Bu da tevhidin, Allah'ın en büyük emri olduğunun delilidir. Şirkin de Allah'ın en büyük yasağının olduğunun delilidir. Müellif Rahimahullah bu metodu menheci böyle olduğu için tek bir ayetle iktifa etti. Fakat biz biraz önce bununla ilgili pek çok delil serdettik. Hatta herhangi bir delil zikretmeye ihtiyaç yok dedik bu hususta. Çünkü zaten ikrar edilen, bilinen her Kur'an okuyucusunun, Müslümanın en rahatlıkla ulaşabileceği kitap Kur'an, her Kur'an okuyucusunun rahatlıkla bildiği bir şey. Fakat ihtilaf edilen şey tevhidin büyüklüğü, şirk günahının büyüklüğü değil. İhtilaf edilen şey tevhid ve şirk kelimelerinin tefsiridir. Biraz önce zikrettiğimiz Tevhid hakkındaki yanlış tefsirler şirk hakkında da aynen geçerli. Yani onlar tevhidi böyle yanlış tefsir edince onun zıttı olan şirki de dolayısıyla onların zıttıyla yani şirki de batıl, yer, <gülüyor> batıl ile yanlış olarak tefsir etmişlerdir. Tevhiddeki yanlış tefsir şirk hakkında da aynen geçerli olmuştur. Çünkü şirk, tevhid birbirinin zıttıdır. Evet. Böylece kardeşlerim e, bizim geçen hafta okuduğumuz ve tercümesini yaptığımız bölüm bitti. Elhamdülillah gelecek, gelecek hafta, önümüzdeki hafta inşallah Feizaqil leke mal'u sulu's salase buradan başlayacağız. Şeyh rahimehullah kitabımızın ismi olan üç temel esası bize açıklamaya başlayacak. İnşallah buraları okuyacağız. Zannediyorum. Feizaki leke bi ma'rafta rabbek buyru sözüne kadar okuruz. Buraya kadar inşallah okuruz. Eee tercümesini yaparız ve açıklamalarını yaparız böylece devam ederiz inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü la ilahe illa ente ve etûbü ileyk. ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.